Konu gittikçe ağırlaşıyor. Bismillahirrahmanirrahim. 8. bölüm. Kalbin gelişip olgunlaşması. Kalbin zekatı denilince kardeşlerim, onun sıhhat ve salahının gelişip artması. Zira zekatın lugattaki manası bir şeyin iyi istikamette gelişip artması, bereketlenip kemale ermesi demektir. Burada bu subhanahu ve teala Tevbe 110'da buyuruyor ki onların mallarından bir miktar sadaka al ki onunla onları temizleyesin. Olgunlaştırıp yüceltesin. Ve onlara dua et. Çünkü senin duan Onların ızdıraplarını yatıştırır. Allah işitendir, bilendir. Kardeşlerim görüldüğü gibi ayet, taharet ile zekatı bir araya getiriyor. Çünkü bu ikisi birbirinin lazımıdır. Birbirinden ayrılmaz. Bir kalp için her ikisi de mutlaka gerekli. Unutmayalım ki, kalpteki günah ve masiyetler, bedenden atılması gereken sıkıntı ve hastalıklar gibidir. Aynı zamanda bunlar ayıklanmamış hububat içindeki çerçöp gibidir. Artıkları tortusundan ayırt edilmemiş demir ve kalay madeni içindeki yabancı madde gibidir kardeşlerim. Bunlar tortusundan ayıklanmadıkça kendilerinden faydalanmak mümkün olmadığı gibi Günah ve masiyet kirlerinden arınmamış bulunan bir kalp ile Hakka ve onun rızasına ulaşmak da mümkün değildir. Bedenin zararlı şeylerden kurtulup sıhate erdiği zaman tabii kuvvetinin arttığı gibi kalp de hukukun edası ve gerçek bir tevbeden sonra salaha erdiği zaman. Kuvvet ve iradesinde bir artış olur ve hayra yönelir. Artık fasit cazibelere, kötü şeylere kapılmaz. İşte böyle bir kalp için zekat ve nema buldu, temizlenip gelişti, kuvvet ve kemale erdi denilir. Allah bizim kalplerimizi böyle eylesin kardeşlerim. Böyle bir kalp, vücut ülkesinde tekrar hükümranlığını kazanır. Hakimiyetini ele alır. Artık o nefse esir değil, nefis onun esiri olmuştur. Fakat bir kalbin böyle gelişip kuvvetlenmesi, kemale ermesi için önce taharete ermiş olması da şarttır. Yani kalbin tezekkisi, yani manen temizlenmesi, ahlaken yükselmesi tesaffisinden yani saf hale gelmesi sonrasıdır. Önce saf hale gelecek iyice temizlenecek saflanaşacak bundan sonra da tezekki devresine girmiş olacak. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın dediği gibi müminlere söyle gözlerini haramdan sakınsınlar ırzlarını korusunlar. Bu onlar için daha temiz ve daha yararlıdır. Şüphesiz Allah onların her yaptıklarından haberdardır diyor Nur 30'dan. Aleyküm selam ve rahmetullah. Görüldüğü gibi kardeşlerim Rabbimiz subhanahu ve teala bu ayette kalbin zekatını yani temizlenmiş olmasını gözlerin haramdan sakınmasını ızların korunmasını emrettikten sonra zikrediyor bu kalbin tezekkisinin taharetinden sonra olduğunu ifade ediyor o halde kalplerin önce temizlenmedikçe gelişip olgunlaşmasına yol yok kardeşlerim gözlerin haramdan sakındırmanın insana kazandırdığı üç tane büyük faydası vardır birincisi imanın halavet ve lezzetini duyma ikincisi kalbin nurlanması ve feraseti üçüncüsü ise kalbin kuvvetlenmesi sebatı ve metanetidir şimdi bunları bir açıklayalım birincisi imanın halavet ve lezzetini duyma kardeşlerim şüphesiz bu gözünü haramdan sakınmasaydı elde edeceği nefsani lezzetten kat kat daha fazla ve hoştur aleyküm selamlar bir tat ve lezzet ki kul onu Allah Azze ve Celle için bir haramı terk etmekle elde etmiştir. Bu tarif edilmez bir lezzettir. Zira sırf ilahi bir bağış ve mükafattır. Nefis ise aslında güzel şeylere bakmaktan lezzet duyar. Ve yaradılışı icabı bu gibi şeylere düşkündür. Kardeşlerim göz ise kalbin bir nevi keşif kolu, öncüsü ve elcisidir gözü hoşlanıp lezzet duyduğu o şeye gönderdiği zaman eğer göz ona gördüğü şeyin çok güzel ve lezzetli olduğunu haberini getirirse kalp de bu sebeple heyecanlanıp hareket eder ve o şey hakkında iştiyak duyar çoğu zaman böylece kendisini yorar ve kendisinin elçisi ve habercisi olan gözünü de yorar demek ki gözü çeşitli manzaraları seyretmekten alıkoyduğun zaman kalbini arzu ve irade külfetinden kurtarıp dinlendirmiş oluyorsun değil mi bakışlarını kayıtsız şartsız veren ise hasretler içinde kalır kardeşlerim zira bakmak kalpteki sevgiyi fazlalaştırır ve bakılan şey hakkında bir ilgi başlatır sonra bu ilgi gittikçe artarak düşkünlük, bağlılık ve aşk halini alır aşk çok derecede aşırı derecede bir sevgidir sonra bu aşk şegaf denilen gönlünü kaptırma dediğimiz aşırı sevgi haline geçer daha sonra bu aşk, şıgaf, teteyyüm halini alır ki, bu da ancak tapınma ile ifade edilebilir. Kardeşlerim, kalbin kökünü ve tamamını saran ve tapınma haline gelen bir sevgi ile sevilen şey ise, şüphesiz ilah edinilmiş olur. Bu suretlen kalp tapınılmaya ve kulluk edilmeye layık olmayan bir şeye, Kul köle olmuş olur. İşte bütün bunlar kalbin habercisi olan gözün bakışı sebebiyle meydana gelmiştir. Ve bu büyük bir cinayettir. Bir hükümdar durumdaki kalbin esir durumuna düşmesine sebep olmuştur. Kendi hürriyetine sahip bulunan kalp şimdi adeta zindana düşmüş, ve bütün bu başıma gelenler senin yüzündendir diyerek gözü suçlamaktadır. Göz ise kendisine şöyle karşılık vermektedir. Hiç haksız yere beni suçlama. Ben sadece senin gözcülüğünü ve haberciliğini yaptım. Beni o manzaraları seyretmeye sen gönderdin. Evet kardeşlerim. Demek ki bir Allah'ın emrinin ihlali kadın olsun, erkek olsun gözünü haramdan sakın ırzını koru ayetinin ihlali bakın insanı ta nerelere kadar getiriyor düşünün şu televizyonların yaptığı yıkımı şu anda bakın neticede böyle bir bela ve bir cinayete maruz kalan bir kalp aslında Allah sevgisinden nasipsiz bulunan bir kalptir. Zira kalp sevgisiz ve ilgisiz yapamaz kardeşlerim. Samimi ve tertemiz bir Allah sevgisinden mahrum olunca başka şeyleri Allah Azze ve Celle yerine koymaya Allah'ı severcesine onları sevmeye kalkışır. Halbuki insanın tapınırcasına ve kalbinin tamamını verircesine seveceği sadece Allah'tır. Allah'tan başka hak mabut bulunmadığı gibi bu şekilde sevilecek ve yönelilecek bir varlık da yoktur. Yegane mabut o olduğu gibi yegane mahbub ve maktup da yine odur. İşte kalp böyle bir iman ve ihlastan mahrum bırakılınca kalkıp yaradılmışlardan mabut ve mahbub edinmektedir. Hakiki sevgi ve aşkla dolu olan kalp ise imanın tadına ve lezzetine ermekte ihlas ve Allah'a itaat sınırının dışına çıkmamaktadır. Nitekim gerçek manada kul olanlardan Yusuf Ali'ye ilgili bir ayette de bu hususa işaret edilmiş ve bakın şöyle buyurulmuştur. Böylece biz kötülüğü ve fuhşu ondan çevirmiş olduk. Çünkü o ihlasa erdirilmiş, seçkin ve gerçek da diyor Rabbimiz Subhanahu ve Teala. Yusuf 24'te İbret alınacak bir husus ki Mısır arazisinin Mısır azizinin karısı müşrik olduğu için o duruma düşmüştü. Evli olmasına rağmen Yusuf ise seçkin ve gerçek bir kul olduğu için kalbinde Allah'a iman ve ihlas bulunduğu için bekar ve genç olmasına rağmen bakın fuhuş ve kötülükten korunmuş kardeşlerim bir gözün korunması insana neler kazandırıyor bir gözün korunmaması insana neler kaybettiriyor görüyor musunuz Allah gözünü koruyan kalbi imanla dolan kullardan eylesin bizlere evet kardeşlerim ikincisi gözün korunması kalbin nurlanması ve feraseti dedik gözü haramdan sakınmanın ikinci faydası bu kardeşlerim bu hususta alimlerden Ebu Şuca El Kermani bakın ne diyor her kim zahirini sünnete ittiba ile batınını da murakabaya devam ile diri kılar da nefsini şehvetlerden gözünü haramlardan korur ve daima helal rızık ile geçinecek olursa kalbin ferasetinde hiç hataya düşmez diyor evet bilindiği gibi Rabbimiz subhanahu ve teala kitabında bize Lut aleyhisselamın kavmini de anlatmış ve şöyle demiştir şüphesiz bunda işaretten anlayanlara nice ibretler vardır işte kardeşlerim burada beyan edilen, işaretten anlayanlar olarak vasıflandırılanlar, kalpleri feraset sahibi olanlardır. Bunlar gözlerini haramdan sakınan, fuhşa tenezzül etmeyen kimselerdir. Unutmayalım ki, aynı zamanda Rabbimiz Sübhanohu ve Teala iman ehli olanlara gözlerini haramdan sakınmalarını, ızlarını gerçek manada korumalarını emrettikten sonra şöyle buyuruyor Allah bütün göklerin ve yeryüzünün nurudur gerçekten anlayanlar için bundaki ibretler ne kadar büyüktür acaba bundaki sır nedir ve nasıl açıklanır kardeşlerim ceza ve mükafat daima işlenen işin cinsindendir her kim gözünü Allah'ın kendisine haram kıldığı şeylerden sakınırsa, Allah azze ve celle onu, onun cinsinden ve de ondan çok hayırlı olan bir şeyle mükafatlandırır. Göz nurunu haramdan sakınan kuluna, kalp ve gönül nurunu artırmakla karşılık verir. Allah'ım bizi onlardan kıl. Böylece bu kul, başkalarının, yani gözünü haramdan sakınmayanların göremediği şeyleri görür gibi olur. Zira onun kalp gözü açılmış, basiretinin nuru artarak feraset ehli olmuştur. İnsan bu hali kendi nefsinde duyup taşıyabilir. Zira kalp aslında ayna gibidir kardeşlerim. Nefsani ve hevai arzular ise bu aynaya arız olan kirlerdir eğer kalp nefsani kirlerden korunmuş veya bunlardan temizlenmiş ise hakikatlerin suretleri bu kalbe olduğu gibi akseder böyle bir kalp hakikatleri olduğu gibi görür de batılı hak zannetme hatasına düşmez daima ihlas ve yakin halinde bulunur nefsani ve hevai kirlerle mülevves olmuş bir kalp ise hakikatleri olduğu gibi göremez. Öyle bir kalpteki bilgiler kati bilgi olmaktan uzaklaşır, zan ve tahmin kabilinden şeylerdir. Tabi kalpten dışa sızan, konuşulan kelamlar da hep saçma sapan şeylerdir. Evet. Üçüncüsü, kalbin kuvvetlenmesi, sebatı ve metaneti dedik. Evet. Demek ki gözün haramdan sakındırılması insana birçok şey kazandırıyor. Rabbimiz Subhanahu ve Teala böyle bir kuluna artık nusret ve hucet saltanatını bahşeder. Onu gerçekten aziz kılar. Şeytanın gölgesinden bile korkup kaçtığı bir kul haline gelir. Evet. Nitekim eserde şu müjde verilmiş. Şeytan, nefsani arzularına muhalefet eden bir kimsenin gölgesinden bile korkup kaçar. Allah'ım bizi bunlardan kıl. Bunun tersini düşünün kardeşlerim. Nefsine kulluk eden kişi de zillet ve meskenet vadilerine yuvarlanır. Zira Allah'ın isyankar kuluna vereceği zillet ve meskenet, itaatkâr konuna vereceği de şeref ve izzettir. Bakın kitabında ne diyor? Üstünlük ancak Allah'a, onun elçisine ve müminlere mahsustur. Fakat münafıklar bunu bilmezler diyor. Münafıkın 8'de. Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer gerçekten müminlerseniz mutlaka siz üstün geleceksiniz diyor Alimran 139'da kim izzet istiyorsa bilsin ki izzet tamamen Allah'ındır Allah onu dilediğine verir diyor Fatır 10'da demek ki kardeşlerim dünyada ve ukbada izzet ve şeref isteyen izzet ve şerefin tamamının gerçek sahibi bulunan Allah'a itaat edecek ki buna nail olabilsin. Allah'a itaat yolunun ise iki büyük prensibi. İmanı sahih ve ameli salih olacak. Bu iki esasın dışında elde edilmek istenen izzet ve şerefler geçici ve yalancı şereflerdir. Evet. Hasan-ı Basri şöyle diyor Onlar Rahvan yürüyüşlü atlar üzerinde deptebe ve tantana ile yürüseler de Allah'a isyan halinde bulunmanın zilleti kalplerini sarmıştır Allah kendisine isyan edenleri aziz kılmaz Allah'a itaat halinde bulunan kul ise Allah'ın dostudur Allah kendisini seven kulunu zelil eylemez Nitekim kunut duasında da buna işaret edilmiş ve bakın kunut duasındaki geçen duaya. Allah'ım beni de hidayet ve afiyet verdiğin, ilahi sevgine ve dostluğuna erdirdiğin kulların arasına kat. Sen elbette seni yegane dost edinen kulunu zelil, sana düşmanlık edineni de aziz eylemezsin. Rabbimiz, sen ne kadar büyük ve yücesin amin ya Rabbi burada esas bilinmesini istediğimiz şey kalbin gelişip kemale ermesinin önce temizlenmiş olması şartına bağlı olduğu hususudur nitekim bedenin gelişip olgunlaşmasında da durum böyledir sıhhati bozan şeylerden bedenin arınmış olması gerekmektedir aksa halde sağlığına kavuşamadığı gibi, gelişip olgunlaşamaz da. İşte Rabbimiz Subhan-ı Hüveteala'nın buyurduğu gibi kardeşlerim, Ey insanlar! Şeytanın adımlarını izlemeyin. Kim şeytanın adımlarını izlerse, o ona hayasızlığı ve kötülüğü emreder. Eğer size Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, Hiçbiriniz asla temizlenemezdi. Fakat Allah dilediğini temizler. Allah işitendir, bilendir diyor Nur 21'de. Yüce Rabbimiz bunu zina ve iftira gibi kötülükleri haram kıldığını bildirdikten sonra buyuruyor bakın. Ve böylece kalbin temizliğe ermesinin bu gibi kötülükleri bırakmaya bağlı olduğu hususunda biz kullarını uyarmış kardeşlerim. Bir eve varıldığında izin almadan o eve girmemek hususundaki ilahi buyruk da böyledir. Ve eğer size dönün denilecek olursa girmekte ısrar etmeksin dönün. Bu sizin için daha temiz bir harekettir. Allah yaptıklarınızı bilendir diyor Nur 28'te. Demek ki ev sahiplerinin şimdi müsait değiliz dönünüz demesi halinde girmek için ısrarda bulunmak kalbin temizliğine ve İslam adabına uygun değil. Zira ev sahiplerinin bu durumda kendilerine göre bir özrü var demektir. Onların özrünü kabul ederek geri dönmekte ise tıpkı gözü bir harama bakmaktan geri döndürmek gibi temizlik ve iyilik vardır kardeşlerim. Güzel ahlak ve manevi temizlik esaslarının kaynağı bulunan kitabımız bu husustaki irşat ve uyarıları pek çoktur. Rabbimiz Fanuhu ve Teala doğrusu mutluluğa ermiştir. Hakkıyla temizlenip aranan Rabbinin adını anıp da namaz kılan diyor. Âlâ 14-15'te. Yüce Rabbimiz kitabının bir yerinde de Musa'nın, Musa, Musa aleyhisselamın Firavun'a şöyle hitap ettiğini bildirmekte. Ey Firavun! Nasıl güzelce arınmak ister misin? Bu ayetin tefsiri üzerinde duran alimlerimizin çoğu bunu nasıl Allah'ın birliğine inanmaya gönlün var mı diye açıklamışlar yani tevhid ile tefsir etmişlerdir demek ki Musa aleyhisselam Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur demeye ve bu suretle şirkten arınmaya çağırmıştır kardeşlerim şüphesiz imanın ve manevi temizliğinin esası da budur bu İslami tevhide inanmaktır zira bu tevhide inanan bir kimse Allah'tan başka varlıkların hiçbirinin ilah olmayacağını, Allah'tan başka hiçbir varlığın tapınılmaya layık olmadığına inanmış ve Allah'tan başkasına tapınmaktan kurtulup korunmuş olur gerçi tezekki lügatta gelişip artma ve bereketlenme anlamına gelse de şerrin asla olan şirk ve küfrü izale etmedikçe manevi bir arınmanın imkanı yoktur. İmani ve iman sebebiyle kalbi kemale erdirmek için de ilk şart, hiç şüphesiz Allah'ın mutlak birliğine, ondan başka ilah olmadığına inanma, asla ondan başkasına tapınmamadır. Bu itibarla kardeşlerim, tezekkinin iki cephesi olduğunu görüyoruz. Biri tezekkinin aslı diğeri de olgunluk vasfı. Hiç şüphesiz bütün kalplerin ve ruhların tezekkisi için asıl olan La ilahe illallah kelime tevhididir. Sonra bu tevhidin aslına hak ve hukukuna riayetle onu asla ihlal etmeksizin Allah'ın emir ve yasaklarına riayetle tezekkinin kemale erdirilmesi gelir. Allah vahiy ile temizleyenlerden eylesin bizleri. Teskiye nedir? Teskiye bir şeyi temiz kılma, arı ve duru bir hale getirme demektir. Bu bazen de bir şeyin arı ve duru olduğunu kabul etme, haber verme anlamına gelir. Kardeşlerim, lisan itibariyle tadil ve tevsik kelimeleri böyledir. Arapça olarak, zekkeytuhu denildiği zaman, ilk manaya göre onu temizleyip arındırdım demek olur. İkinci manaya göre ise, onun temiz olduğunu kabul ettim, haber verdim anlamına gelir. İşte Necim suresindeki teskiye ile ilgili ayet, artık kendinizi teskiye etmeyin yani temize çıkarıp övmeyiniz anlamındadır. Yoksa birinci manada değil yani kendinizi temizleyip arıtmayınız anlamında değildir. Bu anlamda olmadığını aynı ayetin sonundaki cümle de göstermektedir. Zira bazı insanlar biz nefislerini arındırmış kalplerini temizlemiş salih kişileriz. Takva ehli iyi kullarız diyerek kendilerini temize çıkarıp övüyorlardı. Bu ayet-i kerime inerek onlara ve dolayısıyla herkese artık kendinizi temize çıkarıp ölmeyin. İyi bilin ki kimin takva sahibi olduğunu kimin kalbinin daha temiz bulunduğunu en iyi bilen Allah'tır diyerek İrşad'da bulunmuştur. Necim 32'de. Aleyküm selam ve rahmetullah. Uykucular bir bir düşüyor. Evet. Zeynep annemize vaktiyle ana babası Berre adını vermişlerdi. Onun bu adla anılması iyi karşılanmamış. Kendisini beğenip övünüyor denilmiş. Zira Berre kardeşlerim iyilik yapan iyi insan anlamına geliyordu bu sebeple aleyhissalatü vesselam onun adını değiştirip kendisine Zeynep adını vermiştir ve içinizden hanginizin iyilik ehli olduğunu Allah daha iyi bilir buyurmuştur eh, bunu Bukhari'de, Müslüm'de de bulabilirsiniz kardeşlerim Nisa suresinin 49. ayeti de bu anlamla ilgilidir. Habibim, şu kendilerini temize çıkaranları görmedin mi? Hayır, ancak Allah dilediğini temize çıkarır. Onlara kıl kadar zulmedilmez. Allah'ım bizi onlardan kıl. Bazen de malum mahkemede şahitlik yapacak kimselerle ilgili olarak bir müzekkiye ihtiyaç duyulur ve falanca müzekki bu şahidi tezkiye etti denilir ki bununla o şahidin bir İslam mahkemesinde şahitlik yapabilecek ahlaki temizlik ve dürüstlüğüne sahip bulunduğunun mahkemeye bildirilmiş olması kastedilir. İşte işte burada tezkiyenin ikinci manası kullanılmış olur kardeşlerim Şem suresinin 9. ayetinde de nefsini temizleyip arındıran gerçekten mutluluğa ermiştir. Bu meal ilgili ayet üzerindeki iki tefsir veçinden ikincisine göredir. Birincisine göre ise gerçekten mutluluğa ermiştir o nefis ki Allah onu teskiye buyurmuştur denilir. Bu iki vecip de doğrudur. Ancak ikinci vecip tercümanı kuran olan İbn-i Abbas'ın söylediği gibi bizim sözümüzün doğruluğuna sünnet sahiplerinin İbni Ebu Müleymekke'den rivayet ettiği hadis delalet eder. Der. Ayşe annemiz ve vesselam efendimizin şöyle dua ettiğini naklediyor. Ey Rabbim nefsime takvasını ver onu teskiye buyur. Şüphesiz onu en iyi şekilde teskiye edecek olan sensin. Onun sahibi Mevlası sensin. Amin ya Rabbi. İşte bu ayet bu hadisin işte bu hadis bu ayetin tefsiri gibidir. İnsanların nefislerini ruh ve kalplerini teskiye edecek olan Allah'tır. Allah nefisleri teskiye buyurur Nefisler de Allah'ın bu teskiesini kabul eder ve felaha erer. Evet kardeşlerim. Allah'ın yasaklarını alenen çiğnemekten çekinmeyen günahkarlar silik ve sönük şahsiyetlerdir. Hatta şahsiyetsiz, mürüvetsiz kimselerdir. Şirkin ve kötü işleri irtikab edenler nefislerini kirletmiş ve helak etmiş olurlar. İyilik ve güzel amel yapanlar ise nefislerini temizlemişler, yükselmiş olurlar. Böylece kemale ve cemale ererler. Ebedi felah ve saadete izzet ve mutluluğa nail olurlar. İşte ilgili ayette de bize bunu haber vermekte böylece insanları ikaz ve irşat eylemektedir. Evet kardeşlerim, Allah bizi kirden temizlesin, temize çıkarsın, razı olduğu kulların arasına bizleri de katsın. Amin Ya Rabbim.